İşte görüyorsun amcacığım, maazallah. İnsan gün batımında yılan filan öldürmeye kalkmamalı. Zihnim, bir yanıyla Zeyd'in hikayesini, onun saf dilliğine verip tebessümle karşılarken, bir yanıyla da alacı karanlıkta dönüp dolaşan görünmez güçlerin varlığını hisseder gibi. Havada kulağın algılayamayacağı kadar ince, naif ve gizemli çığlıklarından, başa kakan, tehdit eden ve azarlayan seslerden örülmüş meşhur bir uğultu var sanki. Görünmeyen alemin ürkütücü nabız atışları. Ve şimdi gün batımında o tekinsiz yılanı öldürdüğüm için belli belirsiz bir pişmanlık duygusu ayaklanıyor içimde. Ha ayrılışımızın üçüncü günü öğleden sonra develerimizi sulamak için alçak tepelerle çevrili kapalı bir vadideki arca kuyularında duruyoruz. Tatlı, hoş bir suyla dolu olan bu iki büyük kuyu vadinin ortasında yer alıyor. Kuyulardan her biri bir kabilenin ortak mülkiyeti durumunda. Batıdaki kuyu Harp kabilesine, doğudaki ise Mutair kabilesine ait. Kuyuların çevresindeki toprak el ayısı gibi basık ve çıplak. Çünkü her gün öğlen üzeri buraya uzak otlaklardan, yüzlerce deve ve koyun sürleri getiriliyor, su için. Ve böylece en ufak bir çimen sapı bile, daha topraktan başını uzatır uzatmaz, yüzlerce ayak altında çiğnenip yok oluyor. Biz vardığımızda vadi hayvanlarla doluydu. Ve güneş kavruğu tepelerin arasından kopup gelen sürlerin ardı arkası kesileceğe de benzemiyordu. Kuyuların çevresinde büyük bir kalabalık, tam bir izdiham. Zira bu kadar hayvanın susuzluğunu gidermek öyle kolay değil. Çobanlar uzun halatlara bağlı kocaman deri su kaplarını kuyudan çekiyorlar ve bunu yaparken de işlerini belli bir düzen ve ritim içinde yürütmek için olsa gerek türkü söylüyorlar hep bir ağızdan. Çünkü su kapları öyle büyük ve suyla dolu oldukları zaman öyle ağırlaşıyorlar ki onları kuyunun derinliklerinden çekip çıkarmak için bu işe birçok kişinin kolları sıvaması ve işinde belli bir ahenk içinde yapılması gerekiyor. Yakınımızdaki kuyunun oradan Mutair kabilesine ait kuyu bu. Adamların develeri iştahlandırmak için tutturdukları havayı işte biliyorum. İç iç sudan, bitecek diye korkma öyle. Kuyu rahmetle dolu. Dibi de görünmüyor. Adamların yarısı ilk mısrayı okuyor, öteki yarısı da ikinci mısrayı. Ve bunu, su kabı kuyunun kenarında belirinceye kadar, hızlı bir tempoyla birçok kere tekrarlıyorlar. Sonra su kabını kadınlar devralıyor ve derin olukların içine boşaltıyorlar. Kümeler halinde develer böğürüp tıslayarak ileri doğru sokuluyor, telaşlı hareketlerle deri olukların çevresine yığılıyorlar. Adamların ho ho diye yatıştırıcı çağrıları onları pek etkilemiş görünmüyor. Şimdi biri, sonra bir başkası, uzun oynak boynunu arkadaşlarının arasından ileri doğru uzatıyor ve susuzluğunu mümkün olan en kısa yoldan ve en kısa zamanda gidermeye çalışıyor. Sallanan, ileri geri çabalayıp duran, itişip kakışan, koyu kahverengi, açık kahverengi, sarı beyaz, kavun içi ve bal renginde iri gövdelerin kalabalığı. Keskin, ekşi bir hayvan teri ve idrar kokusu dolduruyor havayı. Bu arada bir kere daha su çekiliyor kuyudan ve çobanlar urganı yukarı çekerken, bir ağızdan öteki mısrasını okuyorlar türkünün. Kimse doyuramaz develerin susuzluğunu. Allah'ın rahmeti bir de çobanın gayreti olmasa ve su yeniden boşalıyor deri oluklara. Develer tısayıp öpürdeterek su içiyorlar ve adamlar bağırıp çağırıyorlar. Sonra da yeniden Türkiye'ye başlıyorlar. Kuyunun kenarında duran yaşlı bir adam kolunu bizim bulunduğumuz tarafa doğru kaldırarak çağırıyor. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz yolcular. Gelin bize bahşedilen nimetten siz de yararlanın. Bunun üzerine kuyunun başında toplanan adamlardan birkaçı devemin yularını tutarak kolayca inmemi sağlayacak şekilde deveyi diz çöktürüyor. Su oluklarının orada bizim hayvanlar için derhal bir yer açılıyor ve kadınlar hemen su boşaltıyorlar oluklara. Çünkü biz yolcuyuz ve öncelik hakkı bizim. Harp ve mutayrlıların daha düne kadar birbirleriyle boğaz boğaza savaşırken bugün böyle barış içinde iyi geçindiklerini görmek şaşırtıcı değil mi amcacığım? diyor alçak sesle zeyt. Gerçekten de bundan sadece üç yıl önce Mutayrı kabilesi krala karşı ayaklanma halindeyken Harp kabilesi kralın en sadık taraftarları arasındaydı. Buraya en son geldiğimiz zamanı hatırlıyor musun? Kuyulara yaklaşmaya bile cesaret edemeden Arca'yı nasıl ta uzaktan dolaşarak geçip gitmiştik. Burada dost mu düşman mı bulacağımızı bilmiyorduk ki o gün. 1928-1929 yılındaki büyük bedevi ayaklanmasından söz ediyordu Zeyt. Suud krallığını temellerinden sarsan ve beni de bir ölçüde olayların içine sürükleyen politik dramın son perdesi yaşanıyordu Arap topraklarında o günler. Perde 1927'de açıldığı zaman geniş Suudi Arabistan sahnesinde hemen hemen tam bir barış hüküm sürüyordu. Kral İbni Suud'un Arabistan'daki öteki siyasi güçlerle sıcak mücadelesi başarıyla sonuçlanmıştı. Necid üzerindeki hükümranlığını tehdit edecek rakip bir aile kalmamıştı. Hail ve Şanmar toprakları onundu. 1925'te Şerifi ailesine galebe çaldıktan sonra Hicaz'da artık onun olmuştu. İlk yıllarda kralı bir hayli tasalandırmış olan cesur ve nüfus sahibi kabile reislerinden Faysal Eddaviş, kralın ileri gelen savaşçıları arasında ilk sırayı alıyordu şimdi. Eddaviş, kralın hizmetinde bir hayli temayüz etmiş ve sadakatini tekrar tekrar göstermek fırsatını bulmuştu. 1921'de kral namını hayli fethetmiş, 1924'te İngilizlerin himayesi altındaki şerifi ailesinin evini Suud'a karşı entrikalar çevirip durduğu Irak'a karşı girişilen cesur bir saldırıyı yönetmiş ve 1925'te Medine'yi alarak Cidde'nin ele geçirilmesinde kritik bir rol oynamıştı. Ve 1927 yılı yazına gelinceye kadar Irak sınırı yakınlarında Artaviyye'deki kendi ihvan yurduna çekilmiş kazandığı şöhretle yetinerek olağan günlerini yaşıyordu. Irak sınır bölgesi yıllardan beri otlak ve su arama sahikine dayanan, kabilevi göçlerin yolu açtığı bedevi akınlarına sahne olmuştu sürekli olarak. Fakat İbn-i bir mandacı güç olarak Irak'tan sorumlu olan İngiliz yönetimi arasında yapılan seri anlaşmalar sonunda, bu tür zorunlu göç hareketlerinin önüne engel konulmaması, ve Necid Irak sınırının her iki yanında herhangi bir tahkimat yapılmaması kararına varılmıştı. Buna rağmen Irak yönetimi 1927 yazında, Bisayya sınır kuyuları yakınında bir istihkan merkezi kurarak buraya kuvvet yığdı ve bununla da kalmayıp sınır boyunca başka istihkan merkezleri de kurmak niyetinde olduğunu resmen açıkladı. Böylece Kuzey Necid kabileleri arasında bir huzursuzluk dalgası baş gösterdi. Kendileri için hayati önem taşıyan kuyulara böylece ambargo konulmasını bizzat varlıklarını tehdit eden bir girişim olarak görüyorlardı. İbn-i Suud yapılan anlaşmaların açıkça ihlali anlamına gelen bu girişimi şiddetle protesto ettiyse de Irak'taki İngiliz Yüksek Komiserliği bu protestoya aylar sonra ancak belirsiz kaypak bir açıklamayla cevap verdi. Her zaman bir aksiyon adamı olan Faysal Eddaviş, kendi kendine şöyle diyordu. İngilizlerle bir savaş başlatmak, kral için münasip olmayabilir. Ama bunu ben pekala yapabilirim. Ve 1927 yılı Ekim ayının son günleri, ihvanın başına geçerek, Bisayya istihkamına saldırıp, Irak garnizonuna soluk fırsatı vermeden tahkimatı imha etti. Bunun üzerine İngiliz uçakları sahnede belirdi. Ama bir araştırma uçuşu yapıp, mutat olanın tersine bir tek bomba bile atmadan üstlerine döndüler. Oysa saldırıyı püskürtmek onlar için işten bile değildi hani. Üstelik böyle bir eylemin İbni Suud'la yapılan anlaşmanın kendilerine tanıdığı bir hak olduğu da pekala iddia edilebilirdi. Böylece problemin çözümü görünüşte diplomatik görüşmelere bırakılmış oluyordu ama acaba İngiliz yönetimi anlaşmazlığın barışçı yollarla hızla çözümlenmesini gerçekten istiyor muydu Kuzey Necit'ten temsilci heyetler geldi İbni Suud'a ve Irak'a karşı bir sefer düzenlenmesi konusunda zorladılar onu İbni Suud bütün bu istekleri şiddetle geri çevirdi ve Eddaviş'i itaatsizlikle suçlayarak hayil emirine sınır bölgelerini gözetim altında tutmasını emretti Kralın ihvan teşkilatlarının çoğuna ve özellikle de Eddaviş'in nüfuzu altında bulunan kabilelere yapmakta olduğu maddi ihsan geçici olarak durduruldu. Ve kendisine de Artaviye'de kalıp kralın hükmünü beklemesi emredildi. Irak hükümeti bütün bu önlemlerden haberdar edildi ve kendisine Eddaviş'in şiddetle cezalandırılacağı tebliğ edildi. Bu arada İbn Suud bundan böyle sınır anlaşmasına harfiyen uyulmasını da istedi Irak yönetiminden. Olay böylece kolayca örtbas edilebilirdi pekala. Ama işte işler bu mecraya dökülünce İngiliz Yüksek Komiseri İbn-i Suğuda, Edaviş'in ihvanını ki uzun bir süreden beri kendi bölgelerine çekilmiş sessiz sedasız oturuyorlardı, cezalandırmak ve onları kendi krallarına itaate zorlamak üzere bir hava filosu göndermekte olduğunu bildirdi. Kral o günlerde Riyad'da telgraf düzeneği olmadığından Bahreyn'e, acele bir kurye çıkarıp oradan Bağdat'a bir telgraf çektirerek tasarlanan girişimi protesto etti ve her iki tarafı sınırın karşı tarafında kanun kaçaklarını kovalamaktan men eden anlaşma hükümlerini hatırlattı İngiliz Yüksek Komiserine. Eddaviş üzerindeki otoritesini güçlendirmek için hiçbir şekilde İngiliz yardımına ihtiyacı olmadığını bilhassa vurguladı. Ve sonunda da, Necid toprağı üzerinde sahnelenecek bir hava harekatının, zaten yeterince tahrik edilmiş bulunan, ihvanın çok tehlikeli tepkilerine yol açacağını eklemeyi de ihmal etmedi.